Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması Diğerleri de Yahudanın teklifine pek iyi deyince, el birliği edip onu kuyuya atmak üzere sözleştiler. Bu kuyu Ürdün civarında olup, Ağat kavminin zalim hükümdarlarından Şeddat, onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı dar, dibi genişti.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 Ancak kardeşleri ölmemiş diye taş atmak istediler. Yine Yehuda mani oldu. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya sarkıttıklarında Allah Teala cibriyle nida etti. Kuluma yetiş. Cebrail aleyhisselam derhal emri yerine getirerek Yusuf'u tutup kuyuda bir taşın üzerine oturttu. Ona cennet yemeğinden yedirip içirdi. Ardından İbrahim Aleyhisselam'ın gömleğini giydirdi. Hasan-ı Basri-i Kuddüsesi ruh der ki, Yusuf kuyuya atıldığında 12 yaşındaydı. Babası Yakup ona 40 sene sonra kavuştu. Kuyu çok korkunçtu. İçinde yılanlar, akrepler vs. haşerat vardı. Hepsine de yerlerinden dışarı çıkmamaları emredildi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılınca Allah Teala'ya şöyle iltica etti. ''Ey ga'ib olmayan şahit! Ey uzak olmayan yakın! Ey mağlup olmayan galib! İçinde bulunduğum sıkıntıdan beni ferahlığa çıkar. Bana bir kurtuluş kapısı aç.'' Rivayete göre Yusuf aleyhisselam kuyuda üç gün kaldı. Bir saat kaldığı rivayeti de vardır.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 ''Bir de yeryüzünde kan dökerek fesat çıkaracak kimseleri mi yaratacaksın?'' dememiş miydiniz buyurdu. Meleklerin daha önce söyledikleri bu sözü hatırlattıktan sonra onlara izin verdi. ''Ruh ve kalp ruhaniyet alemine meylederler. Nefse ait kuvvet ve hislerse hayvaniyet alemine meyleder. Eğer insan kendi haline bırakılırsa, galibiyet nefsin olur... Nefs ruha tahakküm eder ki bu fasıkların halidir. Eğer kalp zikir ve sohbetle güzel ahlaka nail olursa, galibiyet ruhun ve kalbin eline geçer. Nefs ve beden ruh ve kalbin istikametine tabi olur. Bu da sahiplerin halidir. Enbiya ve evliya hazeratı Allah tarafından vahiy ve ilhamla takviye olundukları için başlarına gelen belalara sabır ve tahammül gösterir. Bu imtihanları kalplerinin Cenabı Hakk'a yakınlaşmasına vesile addederler. Allah Celle Celaluhu Yakup ve Yusuf aleyhisselam'a şiddetli bir keder ve büyük bir üzüntü takdir buyurdu ki bütün acılığına rağmen sabretsinler de Allah'a bağlılıkları daha da artsın ve her zaman Hakk'a yönelsinler. Daima onunla beraber bulunsunlar ve bütün fani alakalardan kurtularak yüksek derecelere vasıl olsunlar. Çünkü öyle dereceler vardır ki, onlara ancak mihnet ve meşakkatlere tahammül etmek suretiyle vasıl olunabilir. Nitekim Hz. Yusuf'un 12 sene hapiste kalmasının bir hikmeti de, onun halvet, riyazat, meşakkat ve mücahide ile manen kemale erdirilmesiydi. Yusuf babasının yanında kaldığı takdirde belki bunların tahakkuku kendisine müyesser olmayacaktı. İşte bu hikmet dolayısıyladır ki, Nebiler muayyen bir zaman için kendi vatanlarından uzakta bir garip olarak yaşamışlardır. Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri evin yolunu tutup, yalancıktan ağlayarak babalarına geldiler. Ayeti kelimelerde kerimelerde bu manzara şöyle beyan buyurulmaktadır.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 kocasıyla kavga eden bir kadın ağlayarak gelip Kadı Şurayh'a müracaat etmişti. Bu esnada orada bulunan Şabi ona dedi ki, Ya Eba Ümeyye, bu kadının mazlum olduğunu zannediyorum. Görmüyor musun nasıl ağlıyor? Bunun üzerine Kadı Şurayh dedi ki, Ey Şabi, Yusuf'un kardeşleri de zalim oldukları halde ağlayarak babalarının yanına gelmişlerdi. Bu ağlamalara bakarak hüküm vermek doğru olmaz. Ancak meydana gelen hadisenin açık hakikatine bakarak hükmetmek gerekir. Nitekim Yusuf'un kardeşleri yalandan döktükleri gözyaşlarına ilaveten Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak gelmişlerdi. Babaları Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen,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 Sabr-ı Cemil Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf için ettiği içli feryadı Dillere destan olmuştur Bunu Yunus Emre'miz şöyle dile getirir Ben bir Yakup idim kendi halimde Mevla'nın ismi vardı dilimde Kaybettim Yusuf'u Kenan elinde Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye ''Yusuf'um götürüp al kan ettiler. Kurtlar yedi diye bühtan ettiler. Yusuf'un gömleğin bilmem ne ettiler. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye.'' Böylece gözyaşı döken Yakup Aleyhisselam'a artık sabretmekten başka bir şey kalmamıştı. Nitekim hiç kimseye halinden şikayet etmeden sabretti ve ''Ben... ''Sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum.'' dedi. Yusuf 86 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselama sordular. Yakup'un Yusuf'a olan hicranı ne dereceye varmıştı? Cebrail aleyhisselam da evladını kaybeden 70 annenin toplam hicranına cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o halde onun sevabı ne kadardır diye sordular. O da yüz şehit sevabıdır. Çünkü o Allah'a bir an bile suizam beslemedi dedi. İşte bu sabır sabr-ı cemil idi. Sabr-ı cemil başa gelen bela ve musibetleri hiçbir şekilde kullara şikayet etmeden, feryatsız, şikayetsiz, metanetli ve mütevekkil bir şekilde karşılamak demektir. Şayet Allah kullarına şikayet edilirse sabır hususiyetini kaybeder.